وكم قد في شطارتي وصلاحتي صلى الله عليه وسلم ve شر الأمور مهتاتها، ve külle muhtesetin bidâh, ve külle bidâtin dalâle, ve külle dalâletin sahi bha hilâr. Ve biz senedı muttasilı ilan Nabi ﷺ, aleyhi ve sallama, onu Dünya daru men la dar ve ma'lu men la ma'le leh Ve la yecme'u men la akle leh Sadaka Resulullah Fî ma kal Ev Çok aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz daireinde cümlenizi saadete nail eylesin, selamette eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa, Aleyhisselatusselam'li pek melüttahiyyatli teslimat Hazretlerinin mübarek nasihatlerinden hadis-i şeriflerinden bir demet okumak, taallüm eylemek, tefel yüz etmek üzere toplandık. Rabbimiz her amelimizi rızasına uygun eylesin. Bu hadis-i şerifleri okumak geçmeden, izahını yapmadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in sevgimizin, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere, ruh hakine bizlerden acizane, naçizane bir hediye Kur'an Kur'an'i olsun diye ve onun cümle alini ashabının, etbağının, ahbabının ruhlarına dereceleri üzere hediye olsun diye Hz. Adem Atamız Aleyhisselam'da Peygamber Efendimiz'e kadar yeryüzünden güzel anetlemiş olan, vazife görmüş olan Enbiya ve Mürseli'nin ruhla bekliyoruz diye. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra Ümmet-i Muhammed'in irşadıyla, talim ve terbiyesiyle meşgul olan Evliyaullah Meşayih-i Vasıbî ülema Sadat-ı Turuklu Aliyyemizin ruhlarına hediye olsun diye, bu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayet etmiş olan râvilerin, alimlerin ruhlarına hediye olsun diye, kitabı yazmış olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhu şadı olsun diye, kendisinden teyze aldığımız Mehmet Zahid Kodko hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu beldelerin canlarını, mallarını her türlü varlıklarını Allah yolunda feda ederek cihad ederek fethetmiş olan Fatih ecdadımızın zaman zaman da düşmanlara karşı savunmuş olan mübarek mücahitlerin şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde oturup şu hadis-i şerifleri okuyup dinlediğimiz şu caminin yapılmasına, hizmette devamına sebep olmuş olanların ruhları şad olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek Cuma günü akşamında Perşembe-i Cuma'ya bağlayan Cuma gecesinde uzaktan yakında sevgiyle saygıyla, muhabbetle buraya toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına bir cuma gecesi hediyesi olsun diye. Ve nihayet biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyelim. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edelim de yüzlerce şehit sevabına her birimiz ayrı ayrı nail olalım diye bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Demin metnini okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif Ramuz-ül Ahadisi'nin 208. sayfasındadır. Birinci Hadis-i Şerif'tir. Oradan aşağıya doğru okumaya devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane Hadis-i Şerif Dünya ile ilgili hepimiz için çok önemli bir konu. Dünya nedir? kıymeti nedir? Onu anlayalım diye bunları okuyacağız. Dilimizin döndüğünü izah edeceğiz. Birinci hadisi şerifi Abdullah ibn Mesul ve Hazreti Hatice Valide'miz radıyallahu anh'ına rivayet eylemişler. Ahmet İbni Habbi'nin Habbi üstünde de var. Başka kaynaklarda da kaydedilmiş. Peygamber Efendimiz diyor ki Et dünya daru, men da dar Dünya evi barkı, yurdu olmayanların yurdudur. Ve malu men da male lehu. Malsızların malıdır. Nasip sizlerin malsız, büyüksüz, fakirlerin malıdır. وَلَهَا يَجْمَهُ مَنْ دَٰ اَقْرَلَهُ Bu dünyanın başına da aklı olmayanlar üşüşür, toplaşırlar. Bakın nasıl, dünyaya nasıl bakıyor peygamber İlk önce dünya kelimesini biraz izah edelim. Dünya kelimesi muhterem kardeşlerim deni sıfatının Arapçadaki deni sıfatı müşerber ismi ismin taftiliğinin Müennesidir. Deni, ismi taftili edna, kebir, ekber gibi, fâdıl, eftal gibi. İsmi taftili, mühennesi de fûlâ vezinde geliyor. Edna, dünya. Deni ne demek? Deni aşağı, alçak, yakın manalarına geliyor. Düniv maslarından geliyor. Yakın demek. Edna, daha yakın, en yakın manasına gelir, ismi taftir manası ile Müennesi de gene aynı manaya gelir, daha yakın, en yakın manasına gelir veya daha aşağı, en aşağı aşağıdaki manasına gelir fakat mühendis kelimeler için feminin kelimeler için kullanılır demek ki bu bir sıfatmış, mühendis bir sıfatmış ve bunun mevsufu ne? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde El hayatü dünya diye geçer yani dünya hayatı yani ne demek bu yeryüzü hayatı demek değil. Dünya hayatı yani bize daha yakın olan bizim içinde bulunduğumuz hayat demek. İki tane hayat var. Muhterem kardeşlerim, iki tane hayat var. Birisi ahiret, birisi ahiret hayatı şu anda bize biraz uzakça. Şu anda çünkü buradayız. Onun için bu içinde bulunduğumuz hayata el hayatü dünya demişler. Yani daha yakın olan nispeten bize yakın içinde bulunduğumuz hayat demek oluyor. Dünya deyince sakın aklınıza yeryüzü küresi gelmesin. Arapçada hele hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'de dünya kelimesi hiçbir zaman yeryüzü manasına kullanılmamıştır. Yer küresi manasına kullanılmamıştır. Onun yerine o manaya Elif Re dat ile art kelimesi kullanmıştır. Semaviyatı et art. Dünya kelimesi ars manasına değildir. Yer küre manasına değildir. Üzerinde görüldüğümüz Efendim gezegen, güneş sisteminin bilmem kaçıncı Efendim gezegenin manasına değildir. Hayatı dünyada hayat kelimesi kaldırılmış et dünya deniliyor, Yani şimdiki hayatımız demek. Biz bunu tercüme ederken, dünya diye tercüme edersek bile yanlış olur. Şu hayat, Bu hayat nedir? Evsiz barksızların barınağıdır burası. Ahirette yerin yok mu senin? Senin asıl yerin neresi? Ahiret. Buradan nereye gideceksin? Buradan yolcusun, gelip geçicisin, konup göçücüsün, kalkacaksın gideceksin. Buradan nereye gideceksin sen? Geldiğim yere gideceğim. Rabb'ımın huzuruna gideceğim. Ahiret Yurduna gideceğim. Orada Allah'ın mümin kullarına nasip ettiği, ikram ettiği, hazırladığı cennet nimetlerine, köşklerine, bahçelerine gideceğim. Heh, asıl yurdum orası. Ha, orada yurdu olmayanların yurdudur bu dünya. Oradaki nasipsizlerin yeridir bu dünya. Bu dünya hayatı, oradan hiç ümitleri, medetleri olmayan, Gayetsizlerin, nasipsizlerin, malsuzların, efendim, yersizlerin, yurtsuzların, der, dervederlerin, berduşların yeridir burası. Ahirete inanan insanların yeri değildir. Malum. Ahiret sermayesi olmayan, sevabı olmayan, imanı olmayan, salih ameli olmayan ahiret fakirlerinin malıdır. Heh, topla bakalım bu dünya hayatında. Al senin, Mercedes'ler senin olsun. Hayali ihracatlardan kazandığı, halkı soyup sovana çevirerek elde ettiğin, rüşvetlerle kazandığı Mercedesler, köşkler, yalılar, efendim bilmem beş yıldızlı oteller, bilmem helikopterler, özel uçaklar, efendim zevkler, safalar, eğlenceler. Çünkü ahirette, ahiretten bir nasibin yok, bir, bir şeyin yok, ahiret fakirin. Fener fukarası. Al. Heh, işte burada sen biraz zıkkımlan. Dönülmüş gibi oluyor burada. Da. Malsızların, sermayesizlerin malıdır. Bunun başına kimler üşüşür iş bu dünyaya? Bu dünyalığa, bu mala, bu mülke, bu efendim geçici imkanlara kimler toplaşır? Kimler bunu kendisine gaye edinir? Kimler ömrünü bunların yolunda heba eder? Kimler ahiretlerini bunların yolunda feda eder? Men la akvedehû Akılsızlar, aklı olmayanlar bu dünyaya sarılırlar, bu dünya için koşarlar, bu dünya için tepişirler, bu dünya için çarpışırlar, bu dünya için birbirlerinin canlarına kıyarlar, bu dünya için birbirlerinin canlarını yakarlar. Ama ahirette sonsuz, bitmez, tükenmez, ebedi, selmedi bir kusrana uğrayacaklar. Peygamber Efendimiz bu dünyaya dönüp bakmamış bile eline geleni ertesi güne biriktirmemiş, bırakmamış bile Allahu Teala Hazretleri de bu dünyaya rahmet nazarıyla hiç bakmadığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Mesciden ibadet yerleri müstesna. Bunların dışında Allah'ın sevdiği bir şey yok bu dünyada. Ya bu elmaslar, ya bu müzelerdeki kıymetli mallar başlarına çalışırsın Bu dünyanın malının, ülkünün hiç Allah'ın nazarında da kıymeti yok. Peygamber Efendimiz'in nazarında da kıymeti yok. Hakiki müminlerin nazarında da kıymeti yok. Müminler dönüp buna bakmazlar bile, aldanmazlar bile. Kimler aldanır? Akılsızlar bunun başına toplaşır akılsızlar bunun için birbirleriyle tertişir. Bir hadis-i şerif bu, öbür hadis-i şerifler de bir meselenin biraz daha izah edeceği için onlara geçeyim. İkinci hadis-i şerif sayfa'daki Et dünya hulletun khatiratun. Cenet ahezaha bi hakkih burke lehu fiha ve ruhun mutahallibun kim meştehed nefsuhu leysa lehu illa dar. Abdullah İbn-i Amr İbn-i As radiyallahu aleyhi rivayet etmiş bu ikinci hadisi şeyleri dünya tatlıdır hoş görünüşmüyor sanki yeşil süslü bir bahçe gibidir tatlıdır, hoştur yeşilliktir kim bu dünyalıktan, bu dünyada hakkıyla alırsa helalinden demek yani hak ettirerek helalinden bunu alırsa hûlüke lehû fiha bu aldığı kendisine mübarek kılınır, bereketli kılınır bunun hayırını görür, yer içeri çoluk çocuğuna yedirir, içilir onu komşusuna yedirir giydirir sahfeder, ihvanını kardeşlerinin yolunda, cihat yolunda Allah yolunda, bereket bulur hayır bulur, sefaya eder Verup ve mütevazıdır ki meştehet nefsi. Fakat nice nefsinin heves ettiği, arzu ettiği, canının çektiği, gözünü diktiği şeylere böyle dalıp giden insanlar vardır bu dünyaya, bu dünyaların peşine dalıp giden nice insanlar vardır ki ahirette bunların nasipleri cehennem ateşinden başka bir şey olmayacak. Evet, sen bu dünyada dalarsan gidersin. Yılbaşı gezisi gecesinden sonra muhterem kardeşlerim camilerde Cuma günlerinde hoca efendiler ek seviyedeki bu konuyu anlattılar. Noel bizim değil, bu adet Hristiyan adeti, bu cam adeti bizim değil. Bunu Hristiyanlar Hazreti İsa o gece evlerde inecek diye su koyuyorlar, ışıklarla onun için süslüyorlar, numlandırmış olsunlar Gülend diye. Bunların onların dininde bir manası var itaatları içinde, batıl inançları içinde bir yeri var ama bildiğim gibi müminlerin bu işlerle bir alakası yok. Bizim böyle bir yeni dönemi, yeni bir başlangıcı karşılayış tarzımız da bu tarzda olmaz. Deblebiler, çerezler, içkiler, meşrubatlar, eğlenceler, konferler, efendim danslar, cazlar, içkiler, eğlenceler, kumarlar, kahkahalar bizim Yeni bir dönemi başla, başlarken karşılamamız, kutlamamız veririz. Biz yeni bir dönemi dualarla karşılarız. Namaz kılarak karşılarız. Hayırlı bir iş yaparak karşılarız. Ne giriş tarzı doğru, ne ana felsefesi doğru, ne temeli doğru, ne direği doğru, ne çatısı doğru. Her şeyi yanlış yapmayın dedik. Dedik de Çanakkale'den İstanbul'a 400 kilometre yoldan gelmiş bir kardeşimiz diyor ki, ertesi gün 1 Ocak'ta 1 Ocak'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelmiş Tekirdağ'ın üzerinde koca yol boyunca diyor 17 tane araba karşıma geldi diyor. 17 tane 400 kilometre'de 17 tane araba karşıma geldi. Demek ki yazıklar olsun ahalinin %99 yürütü Efendim, gecesini öğle geçirmiş, sabah, sabahleyin yatmış kalmış, öğleye geldiği halde bizim o, bize bu sözü söyleyen, yollarda hiç insan yok. Yani demek ki biz söylüyoruz ama halkın ekseniyeti ne tarafa gidiyor? Evet, böyle nefsin çektiği cazibeli, zevkli, safalı, kahvalı, eğlenceli şeylere dalabilir ama nefsini iştaha duyduğu, zevk duyduğu şeylere, لَنْزَلَهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ اِلَّاۜ Ahirette onun cehennem ateşinden başka bir mesebi yoktur. Ona uğrar. Onun için bu dünyanın bu tatlılığına, bu yeşilliğine, bu zevkine, bu sefasına aldanmamak lazım. Nefsi bunların peşine takmamak lazım. Bunların ortasına balıklama atlamamak lazım. Üçüncü hadis-i geçiyor. geçiyorum. Hepsi birbirini açıkladığı için kısaca söyleyip geçiyorum. Ed dünya melun etun melun ma'fiha iller zikrallah ve ma ba ev alemen ev ila Bu hadis-i e rivayet etmiş ve Hasan hadis-i şerif bile de söylemiş. Deli burayıyla diyalallardan ve İbn Mesud'dan rivayet edilmiş. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz. Dünya melhundur, Allah'ın nâretine uğramış, evet Allah'ın sevmediği, bereketten, hayırdan mahrumdur dünya. Melunun var ya, içindekiler de melhundur, illa zikrallah, Allah'ı zikretmek müstesna. Yani dünyada Allah'ın zikrine, ibadetine, kulluğuna mütalip olan şeyler müstesna. Mescidler, ibadetler, İslami şeyler müstesna. Dünyanın kendisi de mecnundur, içindekiler de mecnundur. Veya alimin, alimler müstesna. veya müteallemat, öğretilen dini güzel bilgiler müstesna. Demek ki bu dünyanın içinde İslam dışı olan her şey Hayır da bereketten mahrummuş, Allah'ın lanetine uğramış, lanetli yermiş bir dünya. Dünyanın kendisi de lanetliymiş, içindekiler de lanetliymiş. Ama zikrullah müstesna, alim müstesna, öğrenilen konular müstesna, bu konulara yakın olan konular müstesna. Demek ki Allah'a hamdü senalar olsun ki, şu mübarek Cuma gecesinde Rabbımız bizim Peygamberimizin Efendimizin hadis-i şeriflerini öğrenmek, zikretmek, müzakare etmek hususunda bir yerde toplamıyoruz. Ne mutlu bize ki ibadethanesinde topladık. Stadyumda değiliz, bir eğlence yerinde değiliz, bir diskotekte değiliz, bir efendim sinemada, tiyatroda değiliz. Allah'ın ibadethanesindeyiz, rahmet nazarıyla baktığı bir yerdeyiz deanetine uğramamış, ayırlı bir işle meşgulüz, mübarek bir işle meşgulüz. Ömrümüzü Allah-u daima böyle içirmeyi nasip eylesin. O dünyanın merdik olan, melun olan taraflarına hiç meydetmemeyi, hiç istikrarımızı ve metanitimizi ve vakarımızı bozmamamızı, has mispan olarak pırıl pırıl, sasi altın gibi, 24 eğer altın gibi yaşamamızı Allah hepimize nasip eylesin. Bakın o taraf kardeşlerim sayfanın aşağısında bir kere daha gelecek bu konular. Zikrullah'ı ilk başta zikrediyor. Allah'ı zikrediyor. O kadar... Bütün dünyayı ve içindekileri kötü olarak zikrettikten sonra, melkon olarak zikrettikten sonra zikrullah müstesna diye ilk başta onu zikrediyor. Sonra onunla ilgili konular, onlar da müstesnadır. Sonra alim, sonra da o öğretilen konular müstesnardır diye yani hadis, tefsir, fukul müstesnardır diye dini konular müstesnardır diye bildiriyor. <gülüyor> Dördüncü hadis-i şerif Ed dünya la tasfûr li mü'min keyfe rehiyye sicnehu ve belâ uhûr Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş diyor ki dünya mü'mine yar olmaz Dünya müminin hoşuna gitmez, dünya mümin için safi, efendim bir meta olamaz. Nasıl olsun ki dünya onun hapishanesidir ve onun belasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Hz. validemizin bildirdiğine göre. Dünya müminin nesidir? Zindanıdır. Sicni. Sicin, zindan demek. Dünya müminin zindanıdır. Biz burada sanki demir parmaklıkların arkasına hapsedilmiş gibiyiz, asıl cennet yurdumuza göre mukayese edilmeye bile değmez, efendim bir karanlık, bir izbe, bir çamurlu, bir belalı, efendim bir sıkıntılı, bir dertli yer ki dünyanın bütün gayri müslim unsurları, bütün şeytanları, şeyatenül insivel için. Hep müminin üstüne çullanırlar. Dünya hayatı müminin imtihanına geçer. Ya malında bir imtihan olur, ya canına bir keder gelir, ya sıhhatine bir zarar gelir, ya efendim işinde bir sıkıntısı olur. Böyle bir imtihan dünyası, böyle bir sıkıntı, mümin burada haramların karşısında kale gibi sağlam durur. Ötekisi deldi. Ve hey şaşkın, Alda rahatına bak. Hayır, bu haramdan bunu alamamdır. Sıkıntıyı çeker ama arama bulaşmaz. Nefsi içerden dörter ama günaha karşı diretir. Günahın karşısında sağlam durur, haramın karşısında sağlam durur. Allah'ın emirleri zorama yapar. Soğukta efendim sabah namazına kalkmak kalkar. Efendim cihada çağrıldığı zaman yaralanmak var, ölmek var gider. Malından Müslümanların fakirleri için veya cihat için veya daha başka hayırlar için istenir. Kendisi kazanmıştır, alın teri döke döke, burnundan terler damlaya damlaya, alnından kenarlarından, şakaplarından süzüle süzüle götürür, verir. Efendim, karşısında yiyecek içecek bulunduğu halde Ramazan'da orucunu tutar. Başına bir bela gelirse sabreder. Dünya müminin böyle ahirete nispet edildiği zaman sanki karanlık, güneş görmez, yosunlu, mutubetli, efendim, böyle zindancıları filan bulunan parmaklıklar içinde bir hapishanesi gibidir. Biz buradan çıkıp da cennet yurduna vardığımız zaman veya son nefesimizi vereceğimiz zaman, gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennet şeyleri gördüğümüz zaman dönüp buraya bakacağımız bile gelmez. Dünyadan ayrılan bir insanın, cennete gider bir insanın bir daha dünyaya dönesi Dünyayı özlemesi bile mümkün değildir. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Peygam Teala Hazretleri şehitlerin geride kalanların müjdelediklerini bildiriyor. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِ Korkmayın, burada bir korkulacak bir durum yok, bahsun olunmuyor, burada çok büyük nimetler var diye geride kalanlara müjde vermek istediklerini, kendilerinin nail olduğu büyük nimetlerden dolayı geride kalanlara da müjde vermek istediklerini ayet-i kerimeler anlatıyor. Demek ki dünya müminin zindalı ve belalı bir yeri ve çeşitli belalara uğradığı imtihanlardan geçtiği bir yeri olduğu için dünya mümine yer olmaz. Dünya mümin için hoş bir yer değildir. Dünya mümin için safi, gönül bağlayacak, temiz, pak bir e, uygun, münasip, müsait bir yer değildir diyor Peygamber Efendimiz bu dördüncü hadisi şerifinde. Beşinciye geliyorum. E, dünya haramın ala ehli ahiret. Vel ahiretu haramun ala ehli dünya. Ve dünya vel ahiretu haramın ala ehli dâhir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan bu hadis-i Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dünya ahiret ehli için haramdır. Yani insan ahireti istiyorsa, Allah'ın rızasını istiyorsa, ahirette cenneti istiyorsa, cehennemden kurtulmak istiyorsa bu dünyaya elini sürmeyecek, bu dünyaya efendim dalmayacak, bu dünyaya dalıp ahireti unutmayacak, sanki harammış gibi hiç gözünü çevirip bu tarafa bakmayacak, hani haram bir kadına, yasak bir yere bakmıyor ya, insan onun gibi gözünü çevirip bile bakmayacak ve efendim ahireti için çalışacak vel ahiretu haramun haramun bir ehli dünya bunun gibi de ahirette dünya ehli için haramdır yani sen dünyaya daldın efendim keyfine baktın zevkenin peşine koştun şeytana uydun nefsinin isteklerini yerine getirdin ibadetlere yanaşmadın evet keyfince yaşadın hızlı yaşadın efendim ama işte öyle yaşadıysa bir insan ona ahiret haramdır. Yani mahrumiyet yeridir, Ahirette sefa görmeyecek. Ahirette bir hayra ulaşmayacak. Ahirette e, ahirette sefa bulacak olan insanlar dünyada meşakkat çektikleri gibi, bunlar da ahirette çeşitli azaplara uğrayacaklar. Ve dünya ve ahiretu haramu ala ihlida. Bir de çok yüksek bir sınıf insan var ki, onlar aşıkı sadıklardır. Aşıkı sadıklardır. Allah'ın rızasından gayrı şeyi düşünmezler, daha başka bir şeyle eğlenmezler. <gülüyor> Onlardan bir tanesi mesela Rabia-i Adilya denilen o mübarek hatun, cennet hatunlardan, cennetlik Allahu Aleyküm hatun. Demiş ki, ''Ya Rabbi, eğer ben sana cehennem korkusundan ibadet etmişsem, Ak beni cehenneme yakça yözeyir. Eğer ben sana cennet şevkiyle cennete ulaşacağım diye ibadet etmeye kalkışmışsem, verme bana canına, cenneti de mahrum Ama ben sana sırf senin rızan için ibadet ettiysem, sırf seni sevdiğimden ibadet ettiysem, ''Ya Rabbi seni benden ayırma, beni senden ayırma.'' demiş. Bu da yüksek bir sevdiği, yani bu da çok yüksek bir duygu. İnsan o zaman, e, yani gözü aşık oldu mu, hani hiçbir şey görmez ya, yani Allah aşıkı Olanları da, olanların da, demek ki gözünü ne dünya görüyor, ne ahiret görüyor. Onlar sırf Allah ile uğraşıyorlar, Allah'ın zikriyle meşgul oluyorlar, sırf Allah'ın rızasını kazanmaya gayret ediyorlar. Her şey onların gözünden siliniyor. O da arifliğin en yüksek derecesi, ona o, o insanlara mühit bir sadık insanlar hakiki efendim, Allah aşıkı mübarek evliya diyoruz. Onların hali de öyle. Demek ki bu hadisten anladığımıza göre insan ahirette ahiret ehli olacaksa, cennetlik olacaksa, dünyada bazı mahremiyetler çeker, bazı sıkıntılara uğurur. Bu böyle olabilir. Onu anlıyoruz. Gözüme görünmez. Ahiret için. Dışını sıkar, kahret Altıncı hædise şerif et dünya küllüha seba'e eyyamin min eyyamil ahire. Ve zâlike kavlullahil meşîde yevmen ikdara bike ki 1000 senetin mimma ta'uddun. İnasrallahu a'ta. Dünya ahiret günlerine nispetle 7 günden ibarettir. Bu Allahu Teala Hazretlerinin bir ayeti kerimesinden dolayıdır diyor peygamberefendimiz. O ayet-i kerimede ne deniliyor ve inne yevmen اِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِنْ مَا تَعُدُّونَ Allah indinde, Allah Teala Hazretleri'nin huzuru izzetinde bir gün sizin saydığınız günler gibi bin gün gibidir. Elf-i bin yıl gibidir. Yani oradaki bir gün, buradaki bin yıl kadar. O kadar uzun olacak. Demek ki dünya bu ölçüye göre, o ahiretin uzun, böyle biner yıllık, günlerine göre, efendim, yedi günden ibarettir. Ne olacak? İşte geldi, işte gidiyor. Bir haftalık bir şey gibi yani. Gelip geçicidir, dedi Peygamber Efendimiz. Ve sonuncu hadisi şerifi okuyorum, dünya ile ilgili muhterem kardeşlerim. <gülüyor> Et dünya la yenbeği muhammedin ve Ali Muhammed muhammedin. Hazreti Ayşe Validemizden bu hadisi şerifte rivayet olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünya Muhammed'e gerekmez dedi Peygamberimiz. kendi adını ileri sürerek dünya bana gerekmez dememiş de, dünya Muhammed'e gerekmez, Muhammed'in ailesine soyuna da gerekmez. Yani, Hristiyanların, Yahudilerin, zamanındaki Kureyşlilerin vesairelerin dediği gibi bir insan olsaydı dünyalık peşinde koşacaktı. Saltanat peşinde koşacaktı. Para peşinde koşacaktı. Zenginlik peşinde koşacaktı. İmkan peşinde koşacaktı. Ama Peygamber Efendimiz bunların hepsini elinin tersiyle itiyor. Dünya bana gerekmez. Benim soyum sokuma da gerekmez diyor. Ve hayatında da kendisinin yaşam tarzını biliyoruz ki Efendimiz dünyalığa hiç kıymet vermemiş. Acaba eline geçmedi de zaten geçmediği için mi kıymet vermemiş? Hayır kardeşlerim. Ortaya bir sofra örtüsü serilip üstüne pirinç yığar gibi, buğday yığar gibi para yığıldığı zaman bile onu gelene avuçla vermiş, gidene avuçla vermiş, akşama bırakmamıştır. Peygamber Efendimiz'e sabah gelen bir şey öğlene kalmazdı, öğlen gelen bir şey akşama yanında kalmazdı. Hepsini fakirlere verirdi. Bedevilerden bir tanesi ganimet olarak kendisine getirilmiş olan bir koyun sürüsünü gördü. Dedi ki, aman ya Resulallah, ne güzel koyunlar, ne kadar besli, ne kadar güzel bir sürü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, çok mu beğendin bu sürüyü? Çok beğendim. Al öyleyse senin olsun dedi. Hepsi mi ya Resulallah dedi. Hepsi senin olsun dedi. Hepsini birden adam aldı, önüne katarak kabilesine götürdü o akşam. Kabilesinden sabahleyin yoksul bir bedevi olarak çıkmış olan bir insanın akşam böyle çıngır çıngır çamlarıyla şeyleriyle koca bir sürüyü kabileye getirdiğini düşünün. Sordular hayretle, bunları nereden kazandın? Dedi ki, bunları bana Hz. Muhammed Mustafa verdi. O, fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor Yani peygamber verişiyle veriyor. Onu ne sen verebilirsin, ne ben verebilirim, ne de bir başka zengin verebilir. O, Allah'ın hak peygamberi için öyle veriyor. Ertesi günün endişesini taşımadığı için rızkın gelmeyeceğinden korkladığı için veriyor. Bize de yeminle söylüyor ki vallahi sadaka vermekle hayır yapmakla mal azalmaz. Yeminle söylüyor. Söylediğini kendisi uyguluyor. Yanında yanında bir şey bırakmıyor. Yanında bir şey depo edilmesi lazım olmuyor. Kendisi bir yerde istirahat ederken Hazreti Ömer radıyallahu aleyh yanına geliyor da uyanıyor da alnına ve ellerine yattığı hasırın efendim, dokumaları oturmuş böyle, iz yapmış kırmızı kırmızı yüzünde, alnında ve ellerinde izler var böyle. Yastık yok, yumuşacık bir yatak yok, rahat bir döşek yok altında, sadece kuru bir iri dokunmuş bir hasırın üstüne yatmış. Hz. Ömer anh, ağlıyor. O baba yiğit Ömer, o kahraman Ömer Alıyor diyor ki, Ya Resulallah, Allah'ın düşmanı olan Kayserler, Kisralar, hükümdarlar nasıl yaşıyor? Sen ki Allah'ın sevgili kulusun muhammed Mustafa'sısın, Hak Peygamberisin, senin şu haline bak diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ya Ömer tasalanma, onlar, onlar ehli dünyadır. Onların nimetleri bu dünyadır diyor. Bizim nimetlerimiz ahirete tehir olunmuştur diyor. Aldırmıyor. Ve söylüyor, bana da gerekmez, benim sülaleme de gerekmez dünyalık diyor. Geleni durdurmuyor yanında. Geleni depo edebilir. Gelenin bir kısmını ayırabilir ama geleni bile bırakmıyor. Aziz ve muhtemel kardeşlerim, yedi tane hadis-i şerif okudum size. Dünya hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüşlerinin dünyaya bakış tarzını sanıyorum bunlar size biraz anlattı. Neden Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hicaz'ın susuz kum çöllerinden efendim o kadar büyük bir başarıyı çıkarttı. Dünyanın her yerine yaydı. Kıtaları geçti, okyanusları açtı onun tebliği, onun talimi, onun getirdiği din, onun efendim emirleri, onun yasakları, onun sünneti onun ümmeti dünyanın her yerine hakim oldu. Neden hakim oldu? Dünyaya böyle baktığı için. Dünyayı ayaklarının altına alırsan Allah seni yükseltir. Dünyayı başının üstüne çıkartırsan Allah seni alçaltır. Dünyayı hedef alırsan Allah sana yardım etmez. Allah sana tevfikini refik etmez. Dedelerimiz ölmek için bu değerlere geldiler. Her zaman söylüyorum dedelerimiz bu diyarlar manzaralı diye gelmediler bu diyarlar efendim güzel diye gelmediler bu diyarlarda şu madenler var diye gelmediler dedelerimiz buralara Allah'ın dinini yaymaya geldi. Teddi ettiler karşısındaki insana müslüman ol selamete er bizden kurtulursun dediler eğer karşısındaki ben müslüman oldum la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse Dokunmadılar. Evi kendisine kaldı. Tarlası kendisine kaldı. balık kendisine kaldı. Mülkü kendisine kaldı. Onları korumak mesuliyeti Müslüman mücahidlerin omuzlarına geldi. Müslüman mücahidler sahip oldukları bir şehirden topladıkları vergileri Bizans ordusu gelirken çekilmeleri rica herkese geri veriyorlar. Alın bunları geri. Niye veriyorsunuz topladığınız paraları? Biz bu vergileri siz bizim zimmetimize giriyorsunuz. Siz bizim emanımıza giriyorsunuz. Siz bizim şemsiyemizin altına giriyorsunuz. Sizi koruyacağız diye almıştık. Şimdi koruyamıyoruz. Askeri bir harekat gereği çekilmemiz gerekiyor. Bu paraları almamız helal olmaz diye hepsini geri verdiler. Yani la ilahe illallah demesi kafi geliyordu. İslam tarihiyle okuyun bilirsiniz. Birçok İslam hükümdarı, güya İslam hükümdarı yeni karşıbaşa karşılaştıkları milletlerin Müslümanlığa girmesini istememişler diye yazar tarih kitapları. Niye? Hazinenin varidatı, geliri azalacak. Onlardan vergi alamayacak Müslüman oldukları için. Varidat azalacak diye istememişler diye yazar. O hani çalgıcı oynatan, şarkıcı dinleyen filan o hükümdarlar demek ki hazine dolu olsun da ben daha çok keyif yapayım diye başka ümmetlerin, başka milletlerin İslam'a girmesine bile öyle yani istekli olmamışlar. Ama Peygamber Efendimiz dünyayı göz görmediği için, onun gibi az Müslümanlar dünyaya önem vermediği için Allah rızası için hareket edince dünyanın her yerine hakim olmuşlar. Allah ölmek için geldikleri diyarları kendilerine vermiş, oraların hakimleri olmuşlar, efendileri olmuşlar. Buraları yetmemiş, Balkanlara geçmişler. Balkanlar yetmemiş, Karadeniz bir Müslüman gölü haline gelmiş. Her tarafı Müslümanlarla meskun bir yer. Akdeniz bir Müslüman gölü haline gelmiş. Sadece İtalya, Fransa tarafları kalmış. İspanya Müslüman, Afrika Müslüman, Sicilya Müslüman, Malta Müslüman, Efendim, Mora Yarımadası Müslüman, İtalya'nın köşesi Müslüman o hale gelmiş. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allah kendi yolunda yürüyenleri mahrum etmiyor. Şimdi içinizde olan, belirmiş olan endişenin cevabını aldınız mı? Ya hocam biz böyle dünyaya böyle sık çevirirsek, dünyaya kıymet vermezsek, bu paracıklar elimizden giderse fakirlikten ölmez miyiz? Kafirler bize galip gelmez mi filan diye içinizden düşündünüz değil mi o hadis-i şerifleri okurken? Hayır. Ne aç kalırsınız, ne açık kalırsınız, ne fakir kalırsınız, ne mahrum kalırsınız. Ama bu zihniyete gerçekten sahip olursunuz. Bu zihniyete sahip olmadığınız zaman, bir zamanlar efendi olarak bulunduğunuz yerlerde yarlarda efendim, işçi olursunuz, temizlik işçisi olursunuz. Siz misiniz cihadı bırakan, siz misiniz Allah'ın dinine hizmetten vazgeçen, siz misiniz dünyanın peşine koşan, siz misiniz dünyayı hedef alan, bulun bakalım, alın bakalım zillet. Allah kendi yolunda yürümeyenleri zilillikle, horlukla cezalandırır. O bakımda bu akşamki bu hadis-i şeriflerimizi, okuduğumuz hadis-i şerifleri kaynaklarını da söyledim, sayfasını da söylüyorum hadislerin kaynaklarını soran, sıhhatini merak edenler, gelsinler, görsünler bakalım, incelesinler bakalım, bunlarda bir kusur var mı? İşte Hasan hadis diyor, temmizi, işte Ahmet ibn-i Hanber, Müşmedil de almış. Bakalım onların dünyaya sarıldıkları gibi sarılmayı mı emrediyormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yoksa ahirete sarılmayı mı emrediyormuş, gelsinler, görsünler. Allah hepimize dinin inceliklerini doğru öğrenmeyi nasip etsin. Eşyanın, varlıkların hakikatlerine, özlerine nüfuz etmeyi nasip etsin. Gerçekleri doğru görmeyi nasip etsin. Çarpıp görmemeyi nasip etsin. Şaşı olmamayı nasip etsin. Kör olmamayı nasip etsin. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kimin gayreti, himmeti, çalışması, hedefi, gayesi, ahiret olursa, Allah onun iki yakasını bir araya getirir. Allah onun gönlünü zenginlikle doldurur. Allah ona dünyalığı da verir, ahireti de verir. Ama hedefi Allah'ın rızası olacak, hedefi ahiret olacak. Bunun aksine kim ki dünyayı hedef alırsa, dünyalığı hedef alırsa aman ben zengin olayım, aman ben yüksek, yüksek mevkiye çıkayım, aman ben keyfedeyim, zevk yapayım, aman ben nefsimin arzularını yerine getireyim filan diye dünyada meylederse Allah onun işlerini dağıtır. Allah onun içine fakirlik korkusunu yerleştirir. Fabrikaları olur da yardım yapamaz, bir hayır bırakamaz, bir çeşme yapamaz, bir kimseye bir hayrı dokunmaz da arkasından kendisine hayır dua edecek, insan bırakmaz. Fabrikaları vardır da kendisinden gidip bir şey istediğin zaman öyle ağlar, öyle sızlar, öyle küçülür ki sen cebinde elini sokup da para vereceğim gelir. Öyle insanlar var ya yani. Allah hayır yaptırıyor işlerini darmadan dağıtır, yetişemez, o tarafa dağılır, bu tarafa dağılır, toparlayamaz işleri ve dünyalıktan da ezelde kendisine yazılmış nasibi neyse ondan fazlası eline geçmez. Yani bu ehli dünya, dünya için çalışıyorlar da onların dünyalıkları ahiret için çalışanlardan daha mı az oluyor? Hayır. Allah ne takdir etmişse o kadar icra etti. Hatta ahiret için çalışanlara Allah daha çok hayır ve bereket veriyor. Bu gerçeği iyi öğrenelim muhterem, muhterem kardeşlerim, muhterem cemaat. 20. yüzyıldayız, belli bir yaşa geldik. Etrafımız düşmanlarla dolu, içimiz dışımız düşmanlarla sarılmış. Nefsimiz bize düşman, şeytan bize düşman. Kafirler kuzeyimizde, doğumuzda, battığımızda, içimizde, dışımızda her yerde... Biz gerçek Müslüman olalım. Gerçekleri görürüz. Ahiret ehli olalım. Allah ehli olalım. Allah dininin erleri olalım. Allah'ın yolunun hizmetkarları olalım ki Allah bizi hizmet edilen insan haline getirsin. Allah bizi dünya ve ahiret hayırına, saadetine erdirsin. Sanıyorum en önemli nasihat bizim bu devirde budur. Bakın muhterem kardeşlerim, Ekonomik durumumuz iyi olacak diye çırpındıkça bakıyoruz. Dünyalığa ki Allah umduğumuz dünyalı vermiyor. Bir de aksini deneyelim. Bir de ahirete meyledelim. Bir de Allah'ın rızası deneyelim. Bakalım hangisinin daha karlı olduğunu herkes görecek. min minel kaderi vehve yenta'u <gülüyor> ve yeşâ'u dibâ yeşâ'u İbn-i Abbas'a diyorlar, ah konu bitti yani okuduğumuz dünya ile ilgili hadis-i şerifden bitti şimdi alfabetik sırada başka bir hadis-i şerif geldi şifa ile ilaçla ilgili bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz diyor ki ilaç, deva o da kaderdendir kadere karşı değildir, kaderin zıttı değildir, kadere efendim, razı olmamak değildir, o da kaderdendir. O kaderden olduğu için Allah'ın istediği kimseye fayda verir, istediği konuda fayda verir. Yani Allah onu kaderde yazmıştır, filanca hasta filanca hastalığına şu ilaçla şifa bulacak diye yazmıştır, onu kullandığı için şifa bulur. O kadere karşı değildir. Kader, kaderden ayrı değildir, kaderin dışında değildir. Onun için müminlerin tedavi olması lazım, hastalıklarına çare araması lazım, deva araması lazım, ilaç kullanması lazım. Bazı kimseler vardır, ilaç kullanmayı uygun görmezler yani sofuluklarından dolayı. Demek ki onların düşünceleri yanlışmış, ilaç kullanmakta herhangi bir sakınca mahsur yoktur. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifini bir kere daha hatırlatalım. Allah hastalığı da indirmiştir, ilacı da indirmiştir. Hastalığınıza tedavi olunuz ama haram ile tedavi olmayınız. Bunu maddi hastalıklarımız için uygulayabileceğimiz gibi muhterem kardeşlerim, manevi hastalıklarımız için de uygulayabiliriz, ekonomik hastalıklarımız için de uygulayabiliriz. Ekonomik problemlerimize, dertlerimize haramla şifa olur mu? Olmaz. Maddi dertlerimize haramla şifa olur mu? Olmaz. Manevi dertlerimize haramla çare olur mu? Olmaz. Bir insan yol kesip zenginden para alsa, kör oğlu usulü, götürüp fakire verse hayır olur mu? Olmaz. Haramla sevap da olmaz. Haramla şifa da olmaz. Haramla sosyal bir probleme çare de olmaz. Onun için... Allah'ın çizgisine geleceğiz. Allah'ın çizdiği çizgiyi aşmayacağız. Allah'ın emrini çiğnemeyeceğiz. Çünkü onun huzuruna gideceğiz. Onun huzurunda divana duracağız. Onun huzurunda sorguya çekileceğiz. Sual olacak. Niye bunu böyle yaptık diyecek? O zaman yüzünün kızarmayacağı tarzda burada hareket edelim. Burada o zamanki hesabı unutma. Edeynü kulun sakîlun yürüke bu fi onu kul abdi yes kabidi ev yes ada ve şibhuhu zalike ve yahsunuhu fi saati'l leyli ve'n nahar ila yezad mecuran hatta yu'tiyahu fe yes'ad bi zalike er istakhiffa hatta yamut fe yashka Bu da borçla ilgili bir hadis-i muhterem kardeşlerim yani borç alıyoruz, borç veriyoruz. Kimimizin bazı yerleri borçları vardır. Bakın İslam ne kadar güzel, ne kadar güzel ayırımlar yapıyor. Nasıl hakkı batıldan kesip ayırıyor? Nasıl hududu güzelce çiziyor? Peygamber Sünneti esiden buyuruyor ki borç insanın boynuna takılmış Efendim ağır bir boyunduruktur, bir kelercedir, bir Efendim, boynuna takılan bukağıdır, laledir, hani esirlerin böyle boynuna demir halkına takıyorlar demirden. zincirle böyle esircinin elinde şangır şukur, şangır şukur, böyle boynunda tasma gibi şey, öyle geziyor. İşte böyle bir boynunda ağır yüktür, manevi ağır bir yüktür, borç. insanın boynunda manevi ağır bir yüktür, buna benzetiyor Efendimiz. Yürek yür, yür, yürek yürek kebbu şiir boynuna indirilmiştir veya yürek kebbu ödülü kulun boynuna bindirilmiştir. bindirilmiştir. Yaşgaviği ve yaşadır Bununla ya şakî olur ya saîd olur. Ya sevap kazanır ya günaha girer. Ya cennete gider ya cehenneme gider. Ya ya Allah'ın rızasına erer ya Allah'ın gazabına uğrar. Boş böyle bir şey. İki taraflı. Çizgisini çizecek şimdi. Borç böyle bir ağırlıktır ki bununla ya dünya ve ahiret mutluluğunu elde eder ya da dünya ve ahiret betbahçlerine uğrar kişi. Nasıl? Yekri buhu ve yahsunihu fi saaatillidu bennehar. Bu borç onu gece gündüz efendim derde uğratır. Mahzun eder. Gecenin gündüzün saatlerinde düşüne düşüne. Efendim, ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim, o adamdan almıştım, sözle vermiştim. Nasıl bunu ödeyeceğim filan diye mahzun olur ise, böyle olursa وَلَا يَزَالُ مَيْجُورًا ve يُهَدِّيَهُ adı بِذَٰلِكَ Böyle bunu ödeyinceye kadar üzüntü çeke çeke çırpına çırpına nihayet bu borcumu öde ve sahipler zümresine dahil olur, mutlu olur. Dünyada, ahirette bahtiyar olur. Ama nasıl olacak? Borcu ödemek isteyecek, göçlü. Borçtan mahsul oldukça, ecir olur. Üzüntü çektikçe ecir alır, uykusu kaçtıkça ecir alır. Yani borçluların iyi niyetlilerine mükafat var. O çektiği üzüntüden, sıkıntıdan dolayı bile mükafat var. Ecir alır, mutlu olur. Said olur, şakî olmaz, dünyada ahirette hayırlara erer, Ödedi, ödediği zamanda kurtulur. Yahut da ev yestekhiffu bihi veyahut bu borcunu önemsemez, bu borcunu hafife alır, canım borcum var ama biraz sallayın, biraz ödemeyeyim. Üç sene geçti mi enflasyondan zaten üçte bir nispet düşer, dörtte bir düşer o zaman öderim hem adama karşı borcu ödemiş gibi görünürüm hem de aslında efendim dörtte üç nispetinde kar etmiş olurum hem de o kadar sene parayı kullanmış olurum bilmem ne filan ha, hafife aldı kötüye kullanıyor böyle olduğu zaman hatta ye muhteke yaşgâr bir ki ödemeyip de öldü mü bununla ahiretin şakilerinden olur eşkıyasından olur hani şeyde yaz berat gecesinde insanların isimlerinin Saidler defterine veya Şakiler defterine yazılması var ya, onun gibi, eğer böyle hafife alır da borcunu, efendim alacaklısını inletirse, borcunu ödemezse, işi geciktirirse, o zaman da ölür. Borcunu ödemeden ölür gider ve Şakî olarak ahirette muamele görür. Onun için muhterem kardeşlerim, her işimizde her düşüncemizde, her hareketimizde Allah'ın rızasını düşünmeliyiz. Temiz kalpli olmalıyız. İyi niyetli olmalıyız. Sen o parayı alırken, borcu alırken yalvara yalvara almadın mı? Yalvara yalvara aldın. O sana borç veren adam bundan ne kâr gördü? İslam'da faiz haram. Senden fark bile almayacak. Yüz verdiyse yüz geri ödeyeceksin. Sen niye o borcunu ödemiyorsun? Niye o kadar geçitiriyorsun? Yıllar önce, on yıl önce, on beş yıl önce Çocuğun birisine bir para verdim burada. Ondan sonra gittim. Geçen iki ay önce İstanbul'da bir telefon etmiş. Hocam diyor, ben sizden, beni hatırladınız mı diyor. Ben diyor, sizden diyor Ankara'da bir şu kadar para almıştım. ben yani benden biraz ihtiyacından bahsetti, ailevi durumundan bahsetti. Ben yani de yanımda para vardı, vermiştim. Ben sizden şu para almıştım diyor. Yani ya 8 sene önce, ya 10 sene önce, ya 12 sene önce. Senesini unuttum ben. Bunu diyor, size diyor, göndereyim mi diyor İstanbul'da şimdi toplantıdayım diyor, kendisi gelip getirmiyor da ödeyecekmiş, telefonla düşündüm, ya o para başına çalışsın. 12 sene önce ben sana 50-60 bin lira vermişsem, o bu zamanın 6 milyon demek, belki 600 bin demek, belki 1,5 milyon demek mesela. Sen şimdi getireceksin bana 50-60 bin lira para vereceksin. Bir şey demedim. Eh dedim. Daha da getirmedim. Yani hani ona bir şey demeyin dedim. İsmi de vermediğim için size zikrediyorum. Allah kusurum varsa affeylesin. Maksadım şey isim zikretmek olmadığı için kimse de bilmiyor tabii kim olduğunu onu. Fakat adam on sene önce benden borç almış. Şimdi gene aynı borcu aynı miktarda ödeyecek. Güya kurtulacak. Öyle şey mi olur? Yani Allah beni aç bırakmıyor. Açık bırakmıyor. herhangi yani bir şekilde ben bir e, Rızıksız kalmadım, inlemedim, şey yapmadım ama böyle saçma şey mi olur? Para dediğimiz bir şey var elimizde. Üstünde bir 100 rakamı yazıyor veya 1000 rakamı yazıyor. 10 sene önce 1000 yazarken 1000 lira demek, şimdi 1000 yazarken 1000 kuruş demek, 1000 para demek, 1000 pul demek. Yani o aynı, o kağıt bir şey yaramaz ki, kağıt. Üstüne bayamışlar, resimler basmışlar, şap şıp sağına sorda. Kağıt, nedir bu? Para. Banknot. Altın değil, bir şey değil yani başka bir yerde bir geçmez. Yani büyük hükmü geçmiş paraya bakıyorsun, hiçbir işe yaramıyor. Libya'da kazafi şey yapmış, parayı kaldırdım demiş. Değiştirdim demiş, seri demiş. İlk önce işte getirin demiş, yatırın demiş. Ondan sonra parayı değiştirdim demiş. Adamın evinde biriktirdiği banknotlar var, milyonlar. Değiştirdim diyor, hiç hükmü kalmadı diyor milyonlar inip sıfıra gidiyor. Çünkü o para artık o vermiyorum deyince bir işe yaramaz. Ama altın olsa efendim, 500 tane altın sarıları olsa bir tenekaya koyar, koyar adam Erzurum'dan getirir. İstanbul'da bir ne bileyim büyük bir iş yapar. Yani altın oldu. Ama balkonun bir işe yaramıyor. Şuraya getirmek istiyorum teram kardeşlerimin sözü. Ekonomik düzenin faizli düzen olması dolayısıyla ne paranın Değeri sabit, ne borcun değeri sabit. Alan vermekte oyalanıyor. Veren vermek istemiyor bile. Bu konuda çok zulümler oluyor. Ama siz bu zulümlere bulaşmayın. Mümkünse borç almayın. Aldıysanız çabuk ödeyin. Tasasını çekerseniz o tasanın bile, yani aman şu borcu çabuk ödeyeyim diye, tasanın bile bir sevabı olduğunu, bakın Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor, Müslüman'a kalleşlik yapışmaz, iyi niyetli olun üst niyetli oldu. Size iyilik yapanı pişman etme. Yani kiresi size bir iyilik yapmış, bir borç vermiş, onu hayatından bezdirme. Bu da önemli bir nasihat. Et teyn raiyetullahil filardı ve iza erade en ye'dille en yuzille abden vada aha fi hunubidin. Borç diyor ikinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Borç Allah'ın bir işaret bayrağıdır. Flamasıdır ki, yeryüzünde hangi kolu zelil etmek isterse onun omuzuna onu takar, İşte bu Allah'ın hor zelil kuludur diye. Yani borçlu olmak iyi değil, borçlu olduğun insan iyi bilmiyor, zor düşüyor. Azıcık aşın, kaygısız başın dediği gibi insan kimseye muhtaç olmadan yaşamaya gayret etmeli, borca pek heves eylememeli. Bunlardan onu anlıyoruz. Geldik şimdi, sözün başında, aşağıda gelecek diye indirdiğim hadis-i şerife. Birkaç tane hadis-i şerif de bu sonda muhterem kardeşlerim. Üç tane hadis-i şerif de zikrullah ile ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 14. dördüncü hadis-i şerifte, اَذْذِكْرُ الْلَز۪ي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ ala عَلٰى زِبْلِلَّز۪ي تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَوْعِينَ الضَعْفَةً Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Tergib <gülüyor> bu hadisi şerifte efendim, İbn Şahih terğibinde İbn Hibban Hazreti Ayşe'den rivayet edilmiş. Efendim meleklerin hafazan meleklerinin işitecek kadar sesle söylenen bir zikir. Mesela La İlahe İllallah, La İlahe İllallah, La İlahe İllallah diye böyle yüksek veya alçak sesle duyulabilecek gibi yapılan bir zikir. Bir de hiç böyle dışarıdan anlaşılmayacak, içeriden yapılan bir zikir. Sessiz, düşünce tarzında, ağız kapalı filan hiç duyulmayacak şekilde yapılan zikir. Bu hafaza meleklerinin bile duymayacağı zikir hafaza meleklerinin duyabileceği zikre göre 70 kat daha sevaplıdır diyor Peygamber Efendimiz. Onun için bizim büyüklerimiz gösteriş olmasın, şöhret olmasın, rüya olmasın, süm'a olmasın diye zikri kalbiyi bize tavsiye etmişler. Yani kalbinden sessizce, içinden Allah'te, içinden la ilahe illallah'te, içinden hangi zikri yapacaksan, hak mı diyeceksin, hayır mı diyeceksin, bu mu diyeceksin, içinden de, sessiz de diye tavsiye etmişlerdir. Ona zikri kalbi derler. Yani ağız kapalı, efendim, dil oynamıyor, dudak oynamıyor, herhangi bir ses veya ritim, herhangi bir şey tıkırtı veya tıpırtı duyulmuyor. Fakat o adam içinden Allah'ı zikrediyor. Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrediyor veyahut ilahe illallah diyor veyahut daha başka bir şeyle Esma-i Müslah'dan birisiyle zikrediyor. İşte bu zikir dille söylenen zikirden 70 kat daha sevap Onun için bu zikre kendinizi alıştırın muhtemem kardeşlerim. Yüksek sesle böyle Allah Allah derken ağzınızı kapatın onu sessiz olarak içinizden devam ettirmeye çalışarak alıştırın kendinizi. Kalbiniz Allah Allah demeye alışsın gönüldünüz yani içiniz Allah demeye alışsın. bunun bir tanesi dıştan 70 defa Allah demeye bedel olduğuna göre zaten bu dıştan Allah demek de çok çok sevap olduğuna göre mesela Süleyman Çelebi ne demiş bir kez Allah DS aşk bile insan, dökülür cümle günah misli hazat ismi pakin, fark olur zikreylet her murada erişir Allah diyor şimdi Allah'ın bir aşk ile, şevk ile insan, Allah dedi mi bütün planları sapır sapır kuru ağacın yaprakları dökülür dökülüyor. Dille yaptığı zaman bu sefer. Bir de sessiz olarak yaptığı zaman ne oluyor? Bu sefer 70 kat daha fazla oluyor. Onun için yolda, otobüste, iş yerinde, çalışırken, konuşurken, otururken, kalkarken boş vakit geçirmiyor. Kalbiniz Allah desin. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil. Yarının bize neler hazırladığını bilemiyoruz. Kaderin altımıza yazdığı yazının ne olduğundan haberimiz yok. Allah'ın huzuruna sevdiği kulu olarak olun. Bakın bu birinci zikirle ilgili birinci hadis-i şerif. İki hadis-i şerif daha okuyacağım. Görün zikrin ne kadar sevaplı olduğunu. İkinci hadis-i şerif el-zikru يَفْتُلُ عَلَمْ نَفَكَةِ فِي سَبِلِلّٰهِ مِ اَتَذْ دَئَفِ Taberani Muazib, Muaz'dan rivayet etmiş, Muaz ibn-i Enes'ten rivayet etmiş radıyallahu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zikretmek, Allah'ı anmak, Allah yolunda nafaka sarkıtmakta, masraf yapmakta, efendim, yüz kat defa, yüz defa daha, yüz kat daha sevaplıdır. Allah yolunda para harcamak, masraf yapmak ne demek? Mesela bir ordu cihada gidiyor, siz de o orduya katılmışsınız, orada masraf yapıyorsunuz. Veyahut bir askeri teçhizatlandırmışsınız, para vermişsiniz veyahut doyurmuşsunuz, orduya herhangi bir masraf yapmışsınız. Veyahut silah almışsınız Veyahut bir harp cihazı bile Bunlar bu masraflar Yani harbe, cihada Allah yolunda sarbedilmiş bir masraf oluyor Yahu hacca gidiyorsunuz Övbeye gidiyorsunuz O da Allah yoludur Allah yolunda bir masraf oluyor o masraflar, Bu çeşit masraflar muhterem kardeşlerim 700 Sevap alır Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Bildirmiş ki Bazı işler vardır ki Onların selamu